İlim ilim bilmektir. ilim hakkı bilmektir. İnsan kendi hepsini bilmeyince Allah'ı bilemez. Bu nefis bilmesinin de meratibi, mertebeleri vardır. Bir nefsinin azini bilirsen hak'ın kudretini muhakkak görürsün ve anlarsın. Bir de ayati enfüsiyye, bekindeki bulunan eşyanın kudret ve kuvvetinin kimin tarafından geldiğini, oradaki bulunan sanatı ilahiyi görünce hak'ı bulmuş ve bilmiş olur.